10 Mart 2018 Bursa Arifane İlim Derneği ve Uzun Bilelimin <Sessizlik> Racim Bismillahi r Asr Inn Al Insana Husr Illa Lazina Ve Amel Salihat Ve Tawasub Il Ve Tawasub Sabr Sadekallahu Azim Alhamdulillah Rabbil Alemin Evet tedbirat İlahiye dersinizin bu hafta geçen hafta kaldığımız konu başlığı 16. bölüm mevsimlere göre ruhaniyet yani ruh için gıda tertibi beyanındadır. Konu başlığında konumuz bitmemiş oradan devam ediyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Teala seni hakikatleri idrak etmeye muvaffak etsin. Ve manaları idrak etme hususunda seni vehmin tesiri altında bırakmayıp doğru yola sevk etsin. Çünkü manaları gerçek oldukları şekillerle idrak edebilmek için vehmin tesirinin altında olmamak lazım. Vehim insanı yanıltır. Var olmayanı yok, yok olanı var gösteren kuvvedir dedi ki vehim. Bilmelisin ki her bir sonradan olanın gıdalandığı bir gıda vardır ki bu gıda o sonradan olmuş olan şeyin ayakta kalmasına ve devamlılığına sebep olur. Evet yani yaratılmış olan her şeyin ayakta kalması ve devamlılığı için bir gıdası vardır diyor. Örneğin toprak su ile ve su hidrojen ve oksijen ile gıdalanır. Ve bunların gıdası rahmani nefes ve rahmani nefesin gıdası hakiki vücuttur vücudu hakiki olan o zatın vücududur. Ve hakiki vücut hepsinin kayyumudur. Ve bir olan hakiki vücudun bütün alemi ihata etmiş olan külli kudretinin zuhur yerleri dörttür. Evet hakiki vücudun bütün alemi kuşatmış olan külli kudretinin zuhur yerleri açığa çıktığı yerleri dörttür. Evet bunlar neymiş? Bunlar Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail Aleyhisselam'dır. Evet bu dört büyük melek. Külli kudretin zuhur yerleri oluyor. A şeyi Hakiki vücudun bütün alemi ihata etmiş, kuşatmış olan kudri kudretin külli kudretin zuhur yerleri. Bunlardan Mikail Aleyhisselam rızıklar ve bütün hissedilebilir olan gıdalar üzerine emindir. Bunun görevi budur. Yani alemin tamamında gıdaya muhtaç olan her bir sonradan olanın kendi türüne mahsus olan gıdasını onun bünyesinin ihtiyacına göre Cenabı Mikail dağıtır. Rızıkları dağıtan Mikail Aleyhisselam. Ve onun idaresi altında ve emrinde sayısız ve hesapsız melekler olup <gülüyor> bu hissedilebilir gıdaları dağıtır ve takdir ederler. Ve onun Alemin tamamına olan tesir yönlerinden her birisi bir kanadıdır. Şimdi deniliyor ya melekler kanatlıdır. Kan kanattan kasıt aslında hani tesir yönünden her bir cihetten tesiri alanına kanat diye tarif edilmiş oluyor. Bundan dolayı kanatlı melekler denilince kuşlar gibi kanatlı acayip bir suret hayal edilmemelidir. Kanattan kasıt budur diyor yani. Her bir tesir alanına kanatlı. Ee, Şeyi bulunan, tesiri bulunan yöndür kanat Kur'an ve hadisler benzetmeler ve istihareler üzerine gelmiştir. Şimdi sen bir maddeyi ölçtüğün ve takdir ettiğin zaman Cenab-ı Mikail'in tesir yönlerinden bir tesir altında ölçersin ve takdir edersin. Ölçme takdir etme, belirleme hesap bunlar hep Mikail Aleyhisselam'ın alanına giren meseleler. Çünkü bu ilahi külli kuvvetler varlık aleminin tava tamamını çevirmeye memurdurlar. Ve küçük alem olan senin vücudunda Mikail'in benzeri ise ciğerdir. Gıdadaki kanı alıp tasfiye ile kalbe ve damarlara dağıtır ve sen bu sayede gıdadan istifade edersin. Karaciğer. ciğeri. Mikail Aleyhisselam'ın alemde yaptığı görevi vücutta ise Küçük alem olan vücutta ise Yapan bu görevi yapan ciğer diyor yani karaciğer. Ve ilahi külli kuvvetlerden biri de İsrafil aleyhisselam'dır Cisimleri ruhlar ile Gıdalandırır İsrafil aleyhisselam Ve bunun senin vücudundaki Benzeri ise kalptir Onun çarpmaları Hayvani ruhun vücutta kıyamına Sebeptir Kalbin çalışması hayvani ruhun e, daim olarak kıyam etmesine yani e, devamlılığını, hayatın devamlılığını sağlamasını e, vuku bulur bu şekilde kalbin çalışmasıyla. Ve onun emrinde sayısız ve hesapsız melekler olup alemin tamamında tesir yönleri sayısız ve hesapsızdır. Ve bu dört kuvvetten birisi de Cebrail aleyhisselamdır. Ruhları ilimler ve marifetler ile gıdalandırır. Evet Cebrail aleyhisselam da ilim cihetinden. Ruhları, ilimler ve marifetler ile gıdalandır ve onun emrinde de sonsuz menekler olup, alemin tamamında tesir yönleri sayısızdır. Ve senin vücudunda onun karşılığı beynine bağlı olan akıldır. Cebrail Aleyhisselam'a karşılık da akıl. Sen o akıl vasıtasıyla alemin suretlerinden bir takım manalar çıkarıp ruhunu gıdalandırırsın. Cenabı Şeyh Ekber dördüncü kuvvet olan Azrail aleyhisselamı burada zikretmemiştir çünkü Cenab-ı Azrail suretten manayı çekip ayırmaya ve fani etmeye memurdur ruhları kabzetmeye ya suretten manayı çekip yani ruhu çekip ayırmaya ve fani etmeye kadirdir Bununla memurdur ve fenada ise gıda ile kıyam söz konusu olamaz fena bulmakta gıda yoktur Şimdi her bir mevcudun devamlılığı işlerden bir işe bağlı olarak böylece gerçekleşir. Bu iş dahi onun gıdasıdır. Nitekim yukarıda bir miktar izah edildi. Ve buna benzer şekilde cevherin gıdası araz iledir. Cevherin gıdası araz iledir. Örneğin genişlik, uzunluk, derinlik birer arazdır. Bu nitelemeler arazdır genişlik, uzunluk derinlik gibi nitelemeler. Bunlar bir maddenin ve bir cevherin vücudu olmaksızın his ile görülmezler. Genişlik, derinlik, uzunluk dediğimiz bu tabirler madde ve cevherin vücudu olmaksızın his ile görülmezler. Ve aynı şekilde cismin gıdası cevherlerin birleşmesi ve terkebi iledir. Örneğin hayvani bir cisim birçok muhtelif basit unsurlardan oluşur. Ve bunların zerreleri An be an vücuttan ayrılıp Yerine yenileri gelir An be an Ve bu şekilde cisim bunlarla Gıdalanır Ve aynı şekilde aklın gıdası Bazı zaruri ilimlerdir Örneğin Soğuk havada akıl Vücudun ısıtılmasına ve açlık halinde Gıda tedarik etmesine Hükmeder Bundan dolayı Aklın vücudu bu zaruri ilimler ile Kaimdir eğer bir de bu zariri ilimler görülmezse onda aklın olmadığına hükmedilir. Tabii soğuktan üşüm, üşümek aklın verisiyle oluşan bir şey. E kişi soğukta baktın üzerine hiçbir şey yok dolaşıyor o zaman bu akılsız denilir değil mi? Öyle denilir. Aklı yok bu kişinin denilir. Nitekim de öyle yani sokakta bakıyorsun akılsızlara. Kış günü üzerine hiçbir şey giymeden çıplak ayak dolaşabiliyor yani. Ve aynı şekilde heyulanın gıdası suretler iledir heyulanın gıdası da suretler iledir hayalin gıdası çünkü heyula akılda bir vehmi husustur ancak suret ile onun varlığına delil getirilir örneğin esir dediğimiz şey hissedilebilir bir şey değildir akılda sabit olan bir heyulani cevherdir esir biz onun varlığına suretler yoluyla geçeriz bundan dolayı bu suretler o heyulani cevherin gıdası olur Şimdi kutsi ruh ki insani vücutta ilahi halife olan izafi ruhtur. İnsani vücutta ilahi halife olan bu izafi ruhtur. O dahi kendi vücudunda daima kendisine mahsus gıda ile kendisinin bakasına susamıştır. Ve onun bakasına sebep olan gıda ilahi ilimlerdir. Ve işte bunun için Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Peygamberi Aleyhisselam'a Taha 114. Ya Habibim, ya Rab benim ilmimi arttır de buyurmuştur. İlmimi arttır de. Yani burada bu ayette de sabit Resulullah Efendimize hitab ile tabii ki ümmeti olan bizlere de hitap etmiş oluyor Allahu Teala böyle. Demek ki ilmimi arttır diye dua etmemizi bize söylüyor Allahu Teala. İlimde doymak yok. Hep artışını talep etmemiz lazım. Ve arttırmak için de, ilim edinmek için de her yollara da başvurmak gerekiyor. Buradaki kastedilen ilim tabii ki bize faydası olan ilim. Allah'ı bilmeyi, tanımayı sağlayan ilim. Bu kastedilmiştir. Tabii ilimlerde bir faydalı ilim var. Bir de boş, meleyani mevzular da var mesela bu ilimler konusuna giren. Burada kastedilen faydalı ilim tabii ki. Daha sonra Buhari'de bulunan sahih hadisler arasında rivayet edilen bir hadisi şerifte beyan buyurulduğu şekilde... O ilmi hissedilir gıda suretinde, mana aleminde gördü ki ona şu hadisi şerifte şöyle beyan buyurdular. Mana aleminde her şeyin bir sureti var dedik. İlmin de sureti var hissedilir şekilde. İlmi ne şekilde görmüştür Resulullah Efendimiz hatırlayalım. Daha önceki sohbetlerde süt. Bana evet şimdi buyuruyor. Bana gösterildi ki güya bana bir kadeh süt verildi. Ben onu içtim. Doymuşluğu tırnaklarımdan çıktı. Daha sonra artanını Ömer'e verdim. Ya Resulullah nasıl tevil ettin dediler bunu. O da dedi ki ilim ile. <gülüyor> yani bu sütü ilim ile tevil etti. Şimdi mana aleminde gördükleri ve içtikleri sütü ilim ile tevil ettiler. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sütü Miraç gecesinde içti. Yani meşhur olduğu üzere Miraç gecesi kendilerine üç kadeh getirildi. Birisinde su, diğerinde şarap ve üçüncüsünde ise süt var edildi. Sütü içti Resulullah Efendimiz ve sütü tercih edip içtiğinde Ya Resulullah seninle ümmetine Allah Teala'nın eriştirdiği fıtratı tercih ettim denirdi. Cebrail aleyhisselam böyle demiş oluyor. Ya Resulullah seninle ümmetine Allah Teala'nın eriştirdiği fıtratı tercih ettim. Sütü içmek ile. Çünkü fıtrat boyun eğme üzeredir. Ve İslam ise boyun eğmeden ibarettir. İslam teslim olmak, ram olmak boyun eğmek anlamlarına geliyor. Ve boyun eğmenin zıttı olan muhalefet iblis ve tabilerinin halidir ki arıza işlerdendir. Ve süt mülayim ve faydalı olan bir gıdadır. Nitekim Hak Teala Nahl Suresi 66'da İçenlere içimi kolay hali süttür Buyurmakta Bilinsin ki rüya Üç tür üzeredir Üç çeşit rüya vardır Birisine katıksız keşif Diğerine Muhayyel yani Hayali keşif Ve üçüncüsüne de katıksız hayal Derler Bu rüya, rüya görülen rüya bu üç hal üzerinden birine girer Katıksız keşif görülen rüyanın uyanıklık halinde aynen gözükmesidir. Yani rüyanda ne gördüysen bir hadise aynı ile gündüz uyandıktan sonra rüyanda aynı hadisenin cereyan etmesi. İşte sahih rüya bu olmuş oluyor. Katıksız keşif denilen rüya. Bu tür rüya tabire muhtaç değildir. Çünkü aynı ile cereyan eder. Nitekim Nitekim Fetih suresi 27. ayette andolsun ki Allah Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse siz mutlaka mescidi harama emin olarak başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak gireceksiniz buyrulmakta. Bu ayeti kerimede beyan buyurulduğu üzere sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kendilerini başlarını tıraş etmiş oldukları halde Mescid-i Haram'a girmiş gördüler. Aynı rüya 6 sene sonra aynen gerçekleşti. Bu rüya görüldükten 6 sene sonra Mescid-i Haram'a bu şekilde girmiş oldu Resulullah Efendimiz yanındaki sahabeyle birlikte. Muhayyel yani hayali keşif türünde o rüya ise ikinci tür bu tür rüya tabire muhtaçtır. Ve rüya tabirinde belirli bir kaide yoktur. Şimdi bazı rüya tabirleri olur. Rüya tabiri kitapları var. veya da internet üzerinde rüya tabirleri yeri var mesela. Kişi gördüğü rüyayı hemen açıyor internetten tabire bir bakayım. Neymiş, ne anlama gelir? Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey doğru değil. Çünkü kişinin seviyesine, mertebesine, ilmine, haline göre gördüğü, rüyada gördüğü mevzu eee farklılık arz eder tabirin. Yine eee yanılmıyorsam Beyazıt Beshemi Hazretlerinin söylediği söz olması lazım. 40 e, veya 100 veya bin dervişim diyor. Aynı gece yapsalar ve aynısı aynı rüyayı görseler hepsi de. Ve onun tabiri işte kaç kişi ise 40 kişi ise 40 çeşit, 100 kişi ise 100 çeşit, bin kişi ise bin çeşit tabir olunur diyor. Çünkü buradan neyi anlıyoruz? Herkesin seviyesine göre, mertebesine göre, makamına göre, haline göre gördüğü rüyadaki e, mesele tabiri farklılık arz eder. Onun için böyle internetten bakıp da işte tarak gördüm, ayna gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm, ne demekmiş diye bakmak bunlar boş. Hakikate e, kapı açmıyor yani bunlar. Rüya tabirinde belirli bir kaide yoktur. Yusuf Aleyhisselam hakkında olduğu gibi rüya tabiri ilmi ilahi hibedir. Allah'tan bir hibedir rüya tabiri. Yusuf Aleyhisselam'da olduğu gibi. Rüya tabiri genellikle manada görülen suretin manasından şehadet alemindeki suretlerden uygun bir surete geçmek şeklindedir. İşte hadisi şerifte sütün ilim ile tevil edilmesi bu türdendir. İşte rüyada görülen süt ilme karşılık geldiği gibi. Evet üçüncü tür rüya katıksız hayal. Bu rüya uyanıklık halinde görülüp beyne işlenmiş olan süfli suretlerin ruhuna yansımasından ibarettir. Biz buna ne diyoruz? Bilinçaltına günlük hadiselerin yerleşmesi neticesi görülen rüya diyoruz. Asla tevili ve tabiri yoktur. Sırada bir rüya. Kişinin günlük hadiselerin etkilenmesiyle ya da olayların bilinçaltına yerleşmesiyle ya da bir olaya çok kafasını yormasıyla veya mesleğiyle alakalı kişi terzidir rüyasında sürekli terzilik yaptığını görür. Şimdi bunun terziliğini yorum yapmaya hacet yok. Veya kişi askerdir rüyasında hep asker görür. Onun hep rüyasında kendini asker görmesi e zaten mesleği askerlik. Bu ayrıca bir tabire gerektirmez. Bu standart bir şey olmuş oluyor yani. Bu manada işte buna perişen rüyada derler. Örneğin bir kimse uyanıklık halinde bir kadına tutulur. Uyuduğu zaman onun hayali gözüküp ihtilam olur. Rüyada ihtilam olabilir. Veyahut tuzlu yemekler yer. Uyku içinde şiddetle susar. Akar sular, çeşmeler, göller görür. Neden? Yedi yemekten dolayı. Hararet yaptı vücutta bu seferde sular, çeşmeler görüyor. İşte bu Tabiplerin bahsettikleri rüya bu üçüncü rüyadır. Onlar ilk iki rüyadan gafildirler. Evet bu kısım rüya işte insanların genelinin, çoğunluğunun görmüş olduğu rüya kısmına giriyor bu. Katıksız hayal dediği rüya. Bilinçaltının etkilenmesiyle, gündelik hayatta bir takım şeylerin etkilenmesiyle, hayalin bir şeyle meşgul olmasıyla neyse görülen bu takım rüyalar olabiliyor. Ey Kerim Efendi olan ruh bu içinde bulunduğumuz şehadet hazretinde sana lazım olan ve yakışan şey budur ki Hak Sübhanehu ve Teala hazretlerinin mülkünün köyü olan bu kesif zahir alemde onun idare hükmü üzerinde Allah ile beraber olmalısın. Ve ruhlara mahsus olan gıdayı tedarik etme hususunda asla kusur ve tembellik etmemelisin. Köy ve şehir hakkındaki izahlar yukarıdaki bölümlerde geçmiş idi. Hak Teala Hazretlerinin mülkünün köyü bu şehadet alemidir. Ve şehadet aleminin devamına ve kıyamına ait Hak idare hükmü sonsuzdur. Bir kısmı şeriat ile bir kısmı akıl ile idrak edilir. Bundan dolayı sen gerek cisminin ve gerek ruhunun kuvvet ve sıhhatine ait gıdaları bu ilahi tedbirler sayesinde alırsın. Ve sen bunları yaparken hakla beraber olduğunu unutmazsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hadid 4 Nerede olursanız olunuz o sizinle beraberdir buyurulur. Ve hakikat ehli indinde alem hakkın zahiri ve hak alemin batınıdır. Bu hususta bir beyt. Hak cihanın canıdır ve cihan bütün bedendir. Melekler topluluğu ise bu tenin duyularıdır. Felekler ve unsurlar ve doğmuşlar azadır. İşte tevhid budur. Bunun dışındakiler hep çokluktur. Bugün Whatsapp grubundan paylaştık da zaten tevhidle alakalı baya bir paylaşım yapmıştık. Şimdi ruhun gıdası ilimdir ve sen o ilmin artışını talep etmekle emrolundun. Çünkü bu Cenab-ı Risale Meab Efendimize Taha 114'te Rabbim ilmimi arttır de hitabı geldi. Ve bunun ümmetine de kapsam olduğu. Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz. İlim talep etmek her Müslümana farzdır. En üstün ibadet ilim talep etmektir. Ve benzeri hadis-i şerifler ile açık olarak belirtilmiştir. Ve muhakkak ruhlar asla ilimden yana doymaz. Evet ruhun doyumsuz olduğu nokta ilim. Ve biz bunun böyle olduğunu kendimizde tahakkuk etmiş olarak ve bizzat yaşayarak bildik. Çünkü şeyh Ekber Muhyiddin İknar abi efendimize galip olan ilahi has isim, alim, mübarek ismi olup yüksek eserleriyle apaçık olarak görüldüğü üzere kendileri ledünni ilimlerde sonsuz bir deniz idiler, derya idiler. Hakikaten de okudukça hayran oluruz değil mi? ve ruhun ilme doymadığına sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin iki aç doymaz ilim talebi ve dünya talebi hadisi şerifi kesin delildir evet iki aç doymaz diyor dünyaya talip olan ve ilme talip olan bunlar doymaz ve ilim talebi olan ruh ehlidir dünya talebi ise nefis ehlidir birisi hakkın cemaline mazhar ve diğeri ise celaline mashardır. Evet, ilim talibi cemale mashar olmuş oluyor. Dünya talibi de celaline mashar olmuş oluyor. Ve cemali tecelliler ile celali tecellilerinin sonu olmadığı için her iki sınıf da doymak bilmez. Ve ilimler iki kısımdır. Birisi süfli alemden ulaşır ki ona zahiri ilimler de denir. Ve diğeri ulvi alemden ulaşır ki ona batıni ilimler ve ledünni ilimler denilir. Bundan dolayı sen ilimlerden ayağının altının aldığı şeyi talep etme. Önceki sohbette dedik ya bir ayeti açıkladı. Ayağının altından yerler dedi. Ayağının altındaki ilim işte bu olmuş oluyor. Zahiri ilimler. Sen diyor bu ayağının altından aldığı şeyi talep etme. Yani süfli alemden ulaşan ilim ile yetinme. Ve ilimlerden ancak bir ilmi talep et ki Hak Teala Hazretleri kullarından bazılarını milyarlarca kulları arasından ayırıp rahmetini onlara tahsis etti. Ve bu rahmetin eseri olarak ledünni ilmi ona ihsan eyledi. İşte onlara mahsus olan bu ilmi ve onun artışını talep et. Bu ilimlere talep ol diyor. Batıni ilimlere, ledünni ilimlere, hakikat ilimlerine. Bakara 105 ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder buyurulmakta. Çünkü süfli alemden ve ayağının altından ulaşan muamelat ilimleri her ne kadar latif ve yüksek ise de onların yüksekliği ve cemali ve güzelliği ve letafeti akli bakışın ve düşüncelerin hükmü ile kirlenmiş olan fikirlere ait ilimlere göredir. Evet bu ilimler bu şekilde ilimlerdir. Çünkü fikirler genellikle evhamın tesiri altındadır. Fikir yürütme yoluyla elde edilen ilimlerdir diyor bu. Önceki sohbetimizde de dile getirdiği gibi yanılma payı olduğu kadar isabet etme ihtimali de var dedi bu fikri ilimlere. Fikir yürütme yoluyla. Çünkü bu ne dedi? Vehmin tesiri altındadır. Ve vehim veren kuvvet fikirleri doğru gittikleri yollarından ayırıp yanlış yola sattırır. Vehim. Nitekim akli bakışın ürünü olan felsefi mesleklerdeki uyuşmazlıklar meydandadır. Felsefi cihetten meseleye bakıldığı zaman hep bu uyuşmazlıklar çıkar zaten. Nitekim çıkmıştır da yani. Çünkü akıllı. Çünkü hep akıllı, akıl yürütmeyle. Akıllarda de farklı oranda olacağına göre, hı hı. E, vehim de devreye girdiğine göre, farklı hükümler verdirdiğine göre bu uyuşmazlık Gayet doğal çıkması evet, ihtilaf. Aynen. Ama ne diyor muhiddin ikna ara benzetleri? Bak diyor peygamberlerin getirdiklerini. Aralarında binlerce yıl geçmesine rağmen hepsinin ifade ettikleri hakikat aynıdır, değişmez aslında. Çünkü tek kaynaktan hakikat kaynağından alıyor. Ve aynı şekilde bilimsel teoriler de aynı meselede ihtilafa sebep olabilmektedir. Zaten bunu daha önceki sohbetimizde de dile getirdik. Ee, paylaşımlarımızı da dile getirdik biz kendi açımızdan dedik ki bilim ayrıdır ilim ayrıdır bilim akıl yürütme yoluyla fikir yürütme yoluyla elde edilen sonuçlaradır buna bilim diyoruz ama ilim işte Allah'tan keşif yoluyla normal insanlar için Allah dostu insanlar için keşif yoluyla peygamberlerin getirdiğine vahiy diyoruz bu şekilde alınana ilim diyoruz o zaman bilim yanılır ama ilim yanılmaz bu sonuç çıkmış oluyor bu itilaflar akli bakışın ve fikirlerin vehim veren kuvvet ile kirlenmiş olmasından başka bir şey değildir. Fakat ulvi alemden ulaşan ledünni ilimler aklın tavrının ötesi olup Hakimi Zülcelal Hazretleri tarafından geldiği için ve kendisinde akıl ve fikirlerin bir katkısı olmadığı için nuru parlak ve aynası gayet temizdir. Onun nuru parlak olduğu için ruh gözü kör ve yalnız akıl gözü açık olan kimselerin yarasa gibi gözlerini kamaştırır. Tabii ki onlar bakamadıkları bu ilmi inkar edip süfli alemin karanlıklarını nur zannederler. Bu hakikatleri o insanlar fikirli insanlar tabii ki anlayamaz hakikat ilimlerini ve inkar eder. Şimdi bu ledünni ilimlerin öğrenilmesi amele bağlı değildir. Lakin ameli de beraberinde bulundurmakla olur. Tamam ne ilim Allah vergisidir ama belli bir Allah'ın rızası istikametinde bir e, seyruslülükte olan insana Allahu Teala bu ilmi verir zaten. Yani zahiri ilimler gibi öğrenme zorluklarıyla oluşmaz. Fakat buna nail olanlar amel edenler arasından bulunur. Ne dünni ilmede nail olanlar yine farzlara dikkat eden, sünnetlere dikkat eden, nafilelere dikkat eden kullardır yani. Amelleri de yerine getiren kullardır. Ve zahiri ilimler ile batıni ilimler arasındaki fark açıktır. Çünkü amellere ait ilimler gayret göstermeye bağlıdır. Yani gayret sarf edilmeyince amellere ait ilimler öğrenilmez. Ve işte bunun için ameller gayret göstermenin yollarından bir yol üzerine hasıl olur. Çünkü gösterilen gayretler birbirinden farklıdır. Kiminin gayreti şiddetli ve kiminin zayıf ve kiminin orta derecede olur. Hangi derecede olursa olsun, madem ki şeriatın salih amellerine ait bir ilimdir, hepsi saadet ilimleridir. Bundan dolayı bu ilimlerde mahlukun kazancının katkısı açıktır. Fakat bu benim sana tembih ettiğim ilimler mahlukun kazancıyla, riya ve gösteriş gibi nefsani sıfatlarla kirlenmemiş mutlak uyma yani hakka tam yöneliş üzerine bağlı olan ledünni ilimlerdir. Ve gerçi kulunu o ilimlere hak sevk eder ve kul da hakkın sevk ettiği bu yol üzerinde gayretiyle yürür ise de burada hak subhanehu'nun ruh aynası üzerine yansıttığı kazanılmış bir latife olur. Ruh aynası üzerine yansıttığı kazanılmış bir latife var. Yani ledünli ilimler için kulun sarf ettiği gayreti akli bakışına ve fikirlerine dayalı değildir. Belki Hak Sübhanehu Hazretleri onun ruh aynasına kazanılmış bir latife yansıdır. Allah vergisi. Kulun ameli ve hareketi de ona göre olur ki bu ancak ilahi ilhamdır. Ve ilhamda ise evhamın katkısı ve tesiri olmaz. İlahi ilhamda. Bakın burada buradaki kastedilen ilahi ilham. Nefsani ilham, şeytani ilham değil. İlahi ilhamda evhamın etkisi olmaz Nitekim nebilerde bu hale vahiy, işte bu ilahi ilhama, peygamberlerde vahiy deniliyor. Ve Necim 3 ve 4'te geçtiği üzere ve o hevasından konuşmaz. Ona ancak vahyolunan vahiydir buyrulmakta Çünkü zahir ilimler cismani gıda sebebiyle beyne yükselen buharlar ve beyin Semasında doğan bulutlar dolayısıyla heva aleminden olan sühli bir oluşumdur. Bu gibi kimselerin konuşması heva alemindendir. İlham yoluyla değildir. Yine bu konuda bir beyt. Şairin şiiri tokluk hararetidir. Aşıkın şiiri ise ilham yoluyla Kur'an tefsiridir. Şimdi unsurlar altına dahil olan her bir şey çabuk bozulur. Evet unsurlar altına dahil olan her bir şey çabuk bozulur. Ve beyin ise cismani gıda vasıtasıyla kuvvet ve sıhhat bulan bir şey olduğu için unsurlar altına dahildir beyinde. Bundan dolayı o da süratle bozulmaya istidatlıdır. Meğer ki onun sahibi sıhhat ve kuvvetinin dengesini bozmamak için muhafazasında kuvvetli olan o beynin sahibi beynini korumak için muhafaza kuvvetli bu şekilde muhafaza edebilir. Nasıl olacak bu peki? Hareketlerinde ve duruşlarında ve yiyeceğinde ve içeceğinde gayet dikkat edip onun itidal derecesini muhafaza eder. Tabii beyin sağlığımızı korumak için de yediğimiz içtiğimiz gıdalara dikkat etmemiz lazım. Duruşumuza, hareketimize, sözümüze, söylemimize, düşüncelerimize dedik ya boş meleyhani şeyler düşünecek olursak beynin çalışma sistemini bozmuş oluruz o zaman. Günah olan şeyler, boş olan şeyler, hatıra da böyle şeyler hep hatıra getirecek olursak bu sefer ne oluyor? Düşünceyi, zihni kirletmiş oluyoruz. Zihni kirlettiğimiz zaman hafıza kirlendiği zaman ister istemez bu amellere de sirayet ediyor bu sefer. Fiillerimize, sözlerimize bozulma oluyor bu sefer. Rotadan çıkıyor. Onun için kişi hem yediği içtiği gıdada, hem bu manada hem diğer manada dikkat etmesi lazım beynini korumak adına. Yani aklını muhafaza etmek adına. Örneğin vücudunu ne yaparmış? Örneğin vücudunu çok yormaz ve unutkanlık verecek gıdaları yemez ve tıbben beyni zafiyete uğratacak şeylerden sakınır. İşte bu duruma göre beynini bu şekilde koruyan kimse için zahiri ilimlerde halis bir makam karar kıldığı zaman saat olur ki bundaki zahmet ve külfet izah bile istemez. Oysa bu ledünli ilimler hakkın inayetinden dolayı bu gibi külfetli beşeri korumadan yana bir takım tedbirlere muhtaç olmaz. Hatta ariflerden birisine keramet mi üstündür marifet mi diye sormuşlar. Elbette marifet üstündür çünkü keramet abdest almayı istemekle gider. Onun için daima abdestli bulunmak lazımdır marifet ise abdeste ihtiyaç halinde bile ariften ayrılmaz der evet keramet abdest gitti mi keramet bozulur ama marifet ise abdeste ihtiyaç yoktur diyor marifet kazandığı zaman kul abdestsiz olması hali dahi onu marifetten ayırmaz çünkü birisi amel ve diğeri hakkın inayetinin neticesidir işte marifet hakkın inayetinin neticesidir öteki ise amele dayanır 17. bölüm insana yüklenmiş olan sırların özellikleri ve salikin hallerinde ne yönde olmasının kendisine layık olacağı beyanındadır. Ve ben bu bölümü benzeşmesini beyan ettim. O 5 bölüm üzerinedir. Evet bu 17. bölüm Hak subhanehu ve teala hazretlerinin ahsap 72. Biz emaneti göklere ve yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular ve onu insan yüklendi. Ayet-i kerimesinde beyan buyurduğu üzere bu insani vücuda yüklediği sırların özelliklerini ve salikin bu yüklenen emanete hiyanet etmemesi için hallerinde ne yön üzere olmasının ona layık olacağını beyan eder. Ve insanın iki yönü olup biri hakka ve biri halka karşılık bulunduğundan bu bölümde insanın her iki yöne olan benzeşmesini yani karşılıklı oluşunu beyan ettim. Ve bu 17. bölüm 5 bölümü içerip bu bölümlerin her birisi bu kitabın bir bölümü mesabesindedir. Şu halde bu Tedbirat-ı İlahiye kitabı bu 5 bölüm ile beraber toplamda 22 bölüm üzerine tertiplenmiştir. Ey hissi bakıştan yana gayip olan ve ilahi sırlara susamış bulunan kalp sahipleri. biriniz Cenab-ı Şeyh-i Ekber bu bölümde beyan buyurduğu sırları ve hakikatleri kalp sahiplerine hitap ediyor. Daha sohbetlerimize dile getirmiştik. Kur'an-ı Kerim'de de hitaplar ne dedik? Normal avamın anlayacağı şekilde de hitaplar var. Kur'an-ı Kerim'de akıl sahiplerine hitaplar var akletmez misiniz diyor veya burada akıl sahiplerine hitap vardır diye buyuruyor Allah Teala. Derin akıl sahiplerine hitap var Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerde ve kalp sahiplerine hitaplar var yine ayette. Dolayısıyla kalp sahipleri bütün hitapları ihata eder. Hepsini anlar. Onların mertebesi en yüksek olan. Ama normal akıl sahipleri ne derin akıl sahiplerinin anladığını anlayabilir, ne kalp sahiplerinin anladığını anlayabilir. Dolayısıyla mertebe burada da var. Her ne kadar Kişi dese de Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman herkes herkesin anlayacağı şekilde herkes anlayabilir diye bir iddiada bulunursa bu iddia boştur. Evet Kur'an'ı okuduğu zaman herkes kendince bir anlam çıkarır eyvallah. Ama burada belirtildiği gibi kalp sahiplerinin anladığı anlamı çıkaramaz. Onun için belli bir mertebeye erişmesi lazım kişi. Belli bir ilim alması lazım. Bunun için de diyoruz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman yine tekrar edelim yeri gelmişken. Özellikle meal değil tefsir okumayı tavsiye ediyoruz. Kur'an'ı anlamak için ancak tefsir okumak lazım. Meal Kur'an anlaşılmaz. Devam ediyoruz. Ve kalp sahipleri tabiat hükümleri ve hayvani sıfatlarda garp olan kimseler olmayıp bu gibi sırları kabule istidatlı olan ilahi ariflerdir. Bundan dolayı kalp ancak onların kalbidir. Arif olmayanların kalbine kalp denilmesi mecaz yönündendir. Hakikat yönünden değildir. Onlarınki ne kalp denilse bile o mecazi yöndendir. Yine bu konuda bir beyt. Kalp dediğimiz şey Rabbani olan bir seyir mahalledir. Sen şeytanın evine niçin kalp diyorsun? O senin mecazen kalp dediğin şeyi git de mahalle köpeklerinin önüne at. Buyurmuş. Söyleyen. Ve Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Kaf 37 Bu Kur'an'da Kalp sahibi olan kimse için nasihat vardır buyurur. Evet, bakın Kaf 37. Burada kalp sahibi olanlar için bunu beyan etmiş, bildiriyor Allahu Teala. Bu Kuranda kalp sahibi olan kimse için nasihat vardır. Kalbe ait hakikatler ve bilgiler Hazreti Şeyh Ekber Efendimizin füsüsül hikmelerinde kalbiye hikmetinde beyan olmuştur. Şimdi biliniz ki şereflendirme ve tahsis etme izafeti veya mülk ve hak ediş izafeti gibi izafet yönlerinden hangi bir yönle olursa olsun bir şeyi bir şeye izafe ettiğim vakit bunu ancak aralarında bir münasebet mevcut olduğu için ederim. Örneğin Halik dersem kul ile hak arasında halk edicilik ve halk edilmeklik münasebetleri mevcut olduğundan Halik'i kula izafe ederim. Bu şereflendirme izafeti olur. Abdul Halik derken Halik'in kulu. Ve Hatemün Nebiyyin yani nebilerin sonuncusu denildiği vakit nebiliğin sonunculuğu sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tahsis edilmiş olduğundan bu izafet tahsis etme izafeti olur. Ve aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de Taha 6 Semalarda ve yerde ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur buyurulması hak hakkında mülk izafeti olur. Hakkın mülkü olmuş oluyor. Ve aynı şekilde hadisi kutsi'de belirtildiği gibi salih kullar için hazırlanan gözün görmediği nimetler onlara olan hak ediş izafetidir. O cennet ehline gözün görmediği nimetler onlara da hak ediş izafeti oluyor. Ve bu izafetlerin cümlesinde birer münasebet vardır. Ve yine böylece her bir deli ile kendisine delalet olunan ve her bir gören ile görülen ve her bir işiten ile işitilenin aralarında mutlaka bir münasebet mevcuttur. Örneğin ışık kendi kaynağının varlığına delildir. <gülüyor> ve aynı şekilde gölge, gölge sahibinin vücuduna delildir. Ve bu deliller ile kendisine delalet olunanlar arasında münasebet açıktır. Ve yakınlığının şiddetinden dolayı arif olunan ve bilinen bir şey olup izaha muhtaç değildir. Ve aynı şekilde bir kimse bir şeyi görürse veya işitirse ancak münasebetten dolayı görür ve işitir. Örneğin bir kalabalık arasında bir kimse arkadaşını arasa o kalabalığı oluşturan kişilerin hiçbiri o kimsenin bakışını işgal etmez. Neden? Çünkü arkadaşını arıyor. Onlarca insan olsa onun aradığı tek bir kişi arkadaşını arıyor. Ne zaman ki o kişiler arasında arkadaşı gözükür, gözü ancak onu görür. Çünkü o kimseyle o kalabalığı oluşturan fertler arasında bir münasebet yoktur. Onun münasebeti ancak arkadaşı iledir. Ve işitilen sözler de böyledir. Şu kadar var ki bu münasebet bazen zahir olup, yakınlığından dolayı arif olunan ve bilinen olur. Ve bazen gizli olduğundan, uzaklığından dolayı meçhul olur. Zahir ve yakın münasebet yukarıdaki örnekler ile açıklanmıştır. Gizli ve uzak münasebete gelince. Örneğin bir kimse birçok dostları arasında bazılarına daha fazla muhabbet eder. Hiç şüphe yoktur ki bu muhabbet bir gizli sebebe dayanmaktadır. Bunu o kimsenin kendisi de izah edemez. Ancak derin incelemeler neticesinde bu gizli olan şey akıl mesabesinde belli olur. Veyahut bu muhabbet bir uzaklık nispetinden kaynaklanır. Mesela muhabbet ettiği kimse vasıtasıyla muhabbet eden kendisi için maddi veya manevi bir fayda hayal eder. Bu ise bir uzaklık nispetidir. Bu bahsedilen münasebet zahir olan ve batın olan olmak üzere iki kısımdır. Zahir olan münasebet yukarıda anlatılan örneklerden anlaşılacağı üzere akli ve hissi bakış, fikri tetkik ve tahkik vasıtasıyla zahir ehli tarafından bilinebilir. Fakat batın olan münasebet asla bu vasıtalar ile bilinemez. Çünkü bu münasebetlerin bilinebilmesi ilahi hibeye bağlıdır. Ve çünkü ilahi sırlar içerisindendir. Ve işte bu marifet nebilik ve velayet tavrıdır. Ve bu iki tavır arasındaki farkta gizlilik olmadığından izaha lüzum yoktur. Ancak bu farkın esasına ait kaideyi beyanen deriz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine tabi olunandır. Veli ise zahiren ve batinen ona tabi olup onun mişkatinden istifadeyle alır. Yani onun ışığından alır ve bu batın olan münasebet münasebet bize zahir olan münasebetten olan bir tür ile de belli olabilir ve işte zahir olan münasebetten bir tür ile belli olan batın münasebette dayalı olarak ayrıca hitap yani hüküm mücadele gerçekleşti ve neticede kendisine değer verilen akideler sabitlik buldu da ilahi arifler dediler ki Allah mevcuttur biz de mevcuduz eğer bizim vücudumuza marifetimiz olmasaydı vücudun manasını bilmezdik. Ta ki muhakkak bari teala mevcuttur diyebilelim dediler. Bilinsin ki bir vücut yani varlık kavramı bir de adem yani yokluk kavramı vardır. Bu iki kavram bir diğerinin zıttıdır. Biri varlık biri yokluk. Vücut asla yokluk kabul etmediği gibi adem yani yokluk da ebedi olarak varlık kabul etmez diğer bir tabirle ne var yok olur ne de yok var olur şimdi biz kendi vücudumuza ve çevremizdeki eşyanın vücuduna baktığımız zaman varlık manasını idrak ederiz biz kendi vücudumuzu idrak edince deriz ki yoktan var çıkmaz var ancak vardan çıkar bundan dolayı bizim izafi vücutlarımız hakiki vücuttan zuhur etmiştir Böyle olunca hakiki vücut sahibi olan Allah Teala Hazretleri mevcuttur deriz. Şimdi bu hüküm eserden eser sahibine geçmek suretiyle verilmiş bir hüküm olur. Eserden eser sahibine geçmek. Mesir. Evet. Ve aynı şekilde kendi vücudumuza bakıp onda ilim sıfatını müşahede ederiz ve deriz ki Madem ki biz var olan hakiki vücuttan zuhur ettik ve madem ki bizde ilim sıfatı mevcuttur Böyle olunca ilim sıfatı da yoktan var olmadı. Belki vardan var oldu. Bundan dolayı bu sıfat hakiki vücutta mevcut idi. Eseri bizde zahir oldu. Şu halde Allah Teala alimdir deriz. Ve aynı şekilde ilahi hayatı hayatımızla ve onun işitmesini ve görmesini işitmemiz ve görmemiz ile böylece idrak ederiz. Ve aynı şekilde onun Kelamını bizim seslerimiz ve ağzımız ve dudaklarımız ile telaffuz ettiğimiz kelimeler ile değil belki nefsi i nadıkamızın kelamı ile idrak ederiz. Çünkü insan kelime ve ses ile konuşmayıp zahiren suskun bir halde bulunsa da batında harfsiz ve sessiz olarak konuşur iç konuşması. Biz buna içinden söylemek deriz. Ve aynı şekilde Hak Teala'nın kudretini ve iradesini kendi kudretimiz ve irademiz ile idrak ederiz. Ve aynı şekilde gani olma ve kerem ve cömertlik ve af ve rahmet gibi diğer isimlerin hepsini kendimizde müşahede etmekle bunların hakkın hakiki vücudunda mevcut olduğuna hükmederiz. Şimdi ne ki Hak Teala Hazretleri kendi nefsini ve zatını bize bu sıfatlar ve isimler ile vasıflandırdı ve isimlendirdi ve biz bunları kendi nefsimizde de bulduk bundan dolayı biz onları zevkan yani bizzat yaşayarak aklettik ve bizim aklettiğimiz sıfatlar ve isimler ancak onun bizde vücuda getirdiği şeylerdir bizde vücuda getirmediği şeyleri akletmedik ve bizde vücuda getirdiği şeylerin diğerlerini selp ve kaldırma yönünden bildik selp kaldırma olumsuzlama. Ve sübuti sıfatlar selbi yani kaldırmaya ait sıfatlar gibi değildir. Örneğin kıdem ispat sıfatı değildir. Çünkü kıdem dediğimiz sıfatın manası ancak kendi vücudunda onun evveli olmamasıdır. Hak için evveli yok diyoruz değil mi? Onun başlangıcı yok. Bundan dolayı bizim ilmimiz hakkın vücudundan evvelliğin kaldırılmasını akretti de bu ilme istinaden hakkın vücudunun evveli yoktur dedik. Ve yine bizde mevcut olan sıfatlar gibi bildik ki evvellik bizim indimizde mevcut olan bir hakikattir. Ve insani fertlerden her birinin vücudunun bir evveli vardır. Bir başlangıcı var. Bu sebeple biz evvelliğin ne demek olduğunu zevken yani bizzat yaşayarak biliriz. Ve izrafi vücutlardan her birinin böyle evveli olduğu gibi bir de ahiri vardır, sonu vardır. Ve evvel evvellikle basıflanmış olan eşyadan her birinin ahiri gelince biz o eşyayı bakışımızda kaybederiz. Sonu gelince sonlanır ve bakışımızdan silinir, kaybolur. Bundan dolayı bakışımızda müsbet iken menfi olur. Ve aynı şekilde sabit olan bir halimiz bizden kalkar ve menfi olup yerine diğer bir hal gelir. Ve bir mekanda sabit olduğumuz halde oradan intikal edip yeni bir mekana geliriz. Evvelki mekan menfi olur. Oradan gittim yoksun orada. Ve aynı şekilde bir bakıştan bir bakışa intikal ederiz. Evvelki bakış menfi olur. İşte bu haller bize nefyin yani kaldırmanın ne demek olduğunu izah eder. Neticede biz kaldırmanın hakikatine ve evvelliğin hakikatine bizzat hakikatini yaşayarak arif oluruz. Bu ariflikten sonra yani arif oluruz biliriz demek istiyor. Bu ariflikten sonra kaldırmayı evvelle yükleyerek hakkın vücudunu onlar ile vasf ederiz. Ve bu sıfat selb yani kaldırma sıfatı olur. Selbi sıfatlar. Evet. Selbi ve subuti sıfatları vardır diyoruz ya Allah-u sayıyoruz ya. Ve bir şey muhakkak benzeri ve zıttı ile bilinir. Bu hakikate binaen subuti sıfatlar zıttı olan selbi sıfatlarla ve selbi sıfatlar da zıttı olan subuti sıfatlarıyla bilinir. Ve kadim zıttı olan hadis yani sonradan olma. Kadim evveli olmama ile ve hadis yani sonradan olan zıttı olan kadim ile anlaşılır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikate dayalı olarak şöyle buyurdu nefsine arif olan Rabbine arif oldu nefsini bilen Rabbini bilir anlamına da geliyor buyurdu da bizim izafi vücutlarımızda sıfatlardan halk edilen şeyi hakkın hakiki vücudu için ispat etti başka sıfatları ispat etmedi çünkü biz hakiki vücuda göre cüz mesabesinde olan vücudumuzdaki sıfatlara vakıf olunca cüzümüzün küllü mesabesinde olan hakiki vücutta da o sıfatların vücudunu idrak ederiz. Nitekim ayrıntısı yukarıda geçti. İşte bu bir arifliktir. Bu ispata arif olduktan sonra geriye Hakk'ın hakiki vücudunun bizden ayrılmış olduğu selbe yani kaldırmaya olan ariflik kaldı. Kaldırmaya olan arifliğe ulaşmak için de bizim sonradan olmaklığımız ve kulluğumuz ve yokluktan vücuda Çıkarılmamızın kendileriyle sabit olduğu sıfatları aldık. Ve hakiki vücuttan bu sıfatları kaldırdık. Ve bu kaldıranlara arif olma hakkında hak için indimizde belirli bir ispat sıfatı bulamadık ki hakkın o sıfatını bizdeki o sıfat ile bilelim. İşte bundan dolayı bizim bu arifliğimiz zevki yani bizzat yaşanan bir ariflik değil ancak hükmî arifliktir. Çünkü onu zevk yaşamadı. yaşamadık Hükümle bunu biliyoruz söyledik Biz bu kaldırılanlara arifliği Bir hüküm üzerine biliriz ki O hüküm üzerinde bizim Bizliğimiz yoktur Ve bu hüküm Ancak onun için sabittir Örneğin biz deriz ki Bizim vücudumuz sonradan olmadır Hakkın vücudu ise sonradan olma değildir Ve biz kuluz Hak ise mabuttur İlahdır ve bizim izafi vücudumuz ezelde yoklukta idi. Onun hakiki vücudu ise ezelde yok olmayıp mevcut idi. Şimdi subuti sıfatlarda bizim hayatımız, ilmimiz, işitmemiz, görmemiz, irademiz, kudretimiz, kelamımız, hakkın hayatına, ilmine, işitmesine, görmesine, iradesine, kudretine, kelamına benzer ve karşılık oldu. Ve aynı şekilde selbi yani kaldırmaya ait sıfatlarda bizim sonradan olmaklığımız onun kıdemine zıt şimdi. Ve kulluğumuz onun mabut oluşuna, bizim ihtiyaç sahibi oluşumuz onun samet oluşuna, ilahımızın oluşu onun uluhiyetine karşılık ve benzer oldu. Eğer bu münasebet ve benzeşme olmasaydı bizim için hak hakkında akide sabit olmaz idi. Ve biz asla ona arif olamaz idik. Bundan dolayı biz nefsimize arif olmakla Hakk'a arif olmuş olduk. Nefsini bilen Rabbini bilir. Evet. İşte nefsini tanımakla bu sefer Hakk'a da arif olmuş olduk. Evet. Bu beyanlardan sonra deriz ki biz Hakk'ı her ne kadar kendimizi vasfettiğimiz şeyle bilir isek de hiç şüphe yoktur ki bizdeki bu sıfatları Afetler ve zıtlar takip eder. Yani bu sıfatların afeti var, sonu var ve zıtları da var. Mesela hayatımız ölüm dediğimiz afet ile kesilir, son bulur ve zıttına değişir. Ve beynimize bir afet ve illet dilince ilmimiz cehaletle değişir. Bildiklerini unuttum mu, hafıza kaybına uğradım mı? Ne oldu kişi? Bütün ilim gitti işte, cehalet, cahil oldu. Ve diğer sıfatlarımız da bu şekilde birer afet neticesinde zıttımla değişmiş olur. Oysa hak hakkında bu sıfatlar bakidir. Onun hayatının ölüme ve ilminin cehalete ve işitmesinin sağırlığa ve görmesinin körlüğe ve kudretinin acizliğe ve iradesinin sekteye değişmesi ihtimali yoktur. Çünkü onları bir zıt ve afet takip etmez. Ve biz bunun böyle olduğunu bizim o sıfatların üzerinde iki veya daha fazla zamanda devamlılığımız ile bildik. Yani bu sıfatların bizde eserlerinin ortaya çıkmasının ancak bizim izafi vücutlarımızın devamlılığıyla mümkün olduğunu bizzat yaşayarak bildik ve müşahede ettik. Böyle olunca biz hakkın beka sıfatlarına arif olduk. Ve hakkı bu, hakkı bu nezih mukaddes sıfatlara sahip yaptık. Ve bu sıfatlar da hak ile bizim aramızda bir münasebet ve karşılıklı oluşturur. Ve bu münasebet ve benzeşme hakkındaki konu uzundur. Ve biz onu açık olarak İnşaül Cedabil ismindeki kitabımızda izah ettik. Ve bu, o bir şerefli kitaptır ki biz onda benzeşmeden yana arifliyi anlayışlara yaklaştırmak için şekillerle beyan ettik. Bu hakir ve zelil şerh edici... Abini konuk diyor burada. Cenabı şey hazretlerinden bu değerli kitabını görmedim. Yani bu bahsettiği inşaü cedavil kitabını göremedim, elime bulaşmadı, okumadım diyor. Eğer incelemek nasip olsaydı, buradaki yüksek beyanların esasına ait özet bilgiler koyulması mümkün olurdu. Bununla beraber Cenab-ı Şeyh Hazretlerinin bu bölümdeki yüksek beyanları gücümüzün yettiği kadar açık bir şekilde şah edildi. İşte yukarıda izah edilen beyanlar zahir olan münasebetten ve ilahi hazretteki benzeşme ve karşılıklı oluştan bir kısımdır. Bunları anlayanlar diğer sıfatları da bunlara tatbik ederek arif olurlar. Wallahül hadi. Zahir olan münasebet yukarıda anlatılmış ve izah edilmiş idi. Batın olan münasebete gelince bunu aklen ve hissen ve fikren bilmek ve anlamak mümkün değildir. Bu münasebet ancak kişinin kendi kendinde olan bir hal olduğu için biz bu hususta seni sana havale ettik. Çünkü o münasebet kişinin hayvani nefsine karşı olan çeşitli mücadeleleri sebebiyle, hak tarafından ihsan edilen müşahadelerle idrak edilir yani nefis terbiyesi tezkiyesi yaparak mücadele yaparak nefsine, ondan sonra bir kapı açılır ki hak tarafından artık bir takım müşahadelere keşiflere mazhar olur kul o zaman anlaşılır bunlar diyor hayvani nefsinin hükümleri ve tesirleri altında zebun olan kimseler bunu inkar ederler onlar Rum suresi 7'de geçiyor onlar dünya hayatının zahirini bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Hükmünü tasdik edicidirler. Örneğin ömrü boyunca rüya görmemiş olan bir adam farz edilse ona rüya denilen bir halin olduğundan bahsedildiği zaman şaşırır ve belki de inkar eder. Ve rüyanın varlığını kendisinde müşahede etmemiş olan bu inkarcıya karşı ispat ve rüyayı ona gösterme mümkün değildir. Çünkü rüya görmemiş. Rüyayı inkar eden bunu ancak kendi kendine müşahede ettiği zaman tasdik eder. Bundan dolayı batın olan münasebeti burada izah etmek mümkün olmadığından bu hususta susmayı tercih ettik. Ve yukarıda hak ile insan arasındaki karşılıklılık. Ve benzeşmeye ait zahir münasebetler izah edilmiş olduğundan şimdiki halde bizim için geriye insan ile alem arasındaki zahir olan münasebetlere ait ikinci benzeşme ve karşılıklık kaldı. Biz kitaplarımızın çoğunda insan ile alem arasındaki benzerliğe ait beyanları geniş geniş anlattık. Burada da o benzerliğin hepsini birden ve çeşitlerini ve kendilerinin dışındakilere tesiri olan bu benzeşmenin amirlerini içine alacak şekilde ona çok yakın bir bölümü anlatıp beyan edeceğiz. Ve eğer bu kitabımızda işaret ve tembih yolunu kast ve tercih etmemiş olsaydık feleklerin suretini ve onların oluşumunu işaret edecek şekilde daireler çizerdik. Ve alemde her bir felek için bu feleğin özelliğiyle insandan o feleğe ve onun özelliğiyle karşılık gelen şeyi gösterirdik. Tek tek yapardık bunu diyor. Yani halkın tamamı bütünlüğü itibariyle dört alem üzerine bina edilmiş ve onun üzerinde dönmektedir. Şimdi dördün bir şeyi daha çıktı burada tesiri. Ne diyor? Halkın tamamı bütünlüğü itibariyle dört alem üzerine bina edilmiş ve onun üzerine dönmektedir. Bunlardan biri halk edilişin başlangıcından itibaren yeryüzüne nispetle gerçekleşen halka dönük mertebeler olup en yüksek alem denilir buna. Bu yükseklik maddi ve manevi yüksekliği kapsamaktadır. Örneğin mutlak vücudun Muhammedi külli hakikatten itibaren yeryüzünün var edilmesine kadar olan manevi ve maddi mertebeleri ulvi alem olduğu gibi yeryüzünün var edilmesinden sonra vücut bulan ve dünyaya göre gök ve üst sayılan süfli gök cisimlerinden Venüs, Merke, Merkür ve Ay dahi ulvi alem olarak itibar olunmuştur. Bundan dolayı bu itibarlar yani astronomi bilginlerinin bakış açısına göre gerçekleşen bir taksim değildir. Çünkü yeni astronomiye göre Venüs ve Merkür, süfli gök cisimlerinden olduğu gibi Ay da dünyanın uydusudur Şimdi bu bakış açılarındaki muhalefet Bu iki itibardan her birinin iptal edilmesini gerektirmez Örneğin ilkbahar mevsiminde açılmış bir güle bakan bir şair Ve bir bitki bilimci ve bir kimyager ve bir bahçıvan Başka başka bakışlar ile bakarlar Herkes kendi alanından bakar ve her biri kendi ilmi çerçevesinden fikir sahibi olur. Oysa bunların her biri kendi tefekkürlerinde isabetlidir. Kendi mertebesinden hepsi doğru, isabetlidir. <gülüyor> Birisinin diğerinin fikrini <gülüyor> çürütmeye hakkı yoktur. İşte astronomi hakkında tahkik ehliyle bilim adamlarının bakışları da böyledir. Nitekim sırası gelince özel olarak bunlar da izah edilecektir. Evet birinci alemi en yüksek alem dedi. İkinci alem İstihale yani başkalaşma alemidir. Bunlar da dünyayı çevrelemiş esir ve hararet ve hava ve su ve toprak ve diğerleri feleklerdir. Üçüncü alem imareti emkine yani mekanların imarlığı alemidir ki bunlar da tabii kuvvetler, bitki, hayvan ve madenlerdir. Dördüncü alem nispet. Yani bağıntılar alemidir. Bunlar da makulatı aşere yani 10 kategori denilen araz, keyfe yani nitelik, kem yani nicelik, zaman, izafet yani bağlılık ve diğerleridir. Şimdi hakikati Muhammediye'den itibaren büyük alem denilen güneş sistemimizin en yüksek aleminin ihtiva ettiği şeyin hepsi 20 hakikattir. Bunları tahkik ehli hazeratı kitaplarında birçok yerlerde beyan etmişlerdir. Bu cümleden olarak Hütahat-ı ilk cildinde ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin marifet ve Lahici'nin Gülşen-i Raz şerhinde ve Mahmud Şebüsteri'nin mirat Hakkayıkında ayrıntılı olarak bu mevzu anlatılmaktadır. Nitekim Hütahat-ı Mekkiye sohbetimizde ilk cilde bunları işlemiştik. Bu alemin varoluşunu anlatmıştı hepsini. Ve Hazreti Şeyh Ekber dahi aşağıda insan ile alem arasındaki benzerliği beyan sırasında izah ederler. Ve başkalaşma alemi 15 hakikattır. Ve mekanların imarlığı alemi 4 hakikattır. Ve bağıntılar alemi 10 hakikattır. Ve mahlukların özü olan insanda bu hakikatlerin hepsi mevcuttur. Neden? Alem küçülse küçülse insan olur, insan büyüse büyüse alem olur dedik. Alemde ne varsa hepsi insanda mevcuttur. <gülüyor> İlk mikroskop tabii mikrosu makro alem mikro alem çünkü insan büyük alemin bir cüzüdür ve her küllün cüzünün o küllün hükümlerini ve vasıflarını toplamış olacağında şüphe yoktur ve bu sayılan olunan 49 hakikat Burada saydı bu alemler. 4 alemi saydı. 4 alemin kendine göre kimisinde 20 kimisinde 15 kimisinde 10 hakikat var dedi ya. Toplamında bunlar 49 hakikat yaptı. 49 hakikat ana esaslar ve asıl asıl olup onların dalları vardır. Ve insan da büyük aleme gibi bu 49 hakikati toplamıştır. İnsanda da bu 49 hakikat var. Yani alem halk edilişinin gerektirdiği mertebelerden ve zuhur yerlerinden dolayı 98 hakikat çerçevesinde sınırlanmıştır. 49, 49 ne yaptı? 98 yaptı. 49 hakikat büyük alemde var, 49 hakikat küçük alemde var. Ne yaptı şimdi? 98 yaptı. Yani alem hak edilmişinin gerektirdiği mertebelerden ve zuhur yerlerinden dolayı 98 hakikat çerçevesinde sınırlanmıştır. Bakın şimdi bu 98'den esvaya gelecek. Allah'ın isimlerine bir atıf yapacak, bağıntı kuracak. Ve bu hakikatler tahkik ehlinin kitaplarının çoğunda bulunmuş olduğundan burada birer birer sayılması ve izah edilmesi şerhin uzatılmasını gerektirir. Ve 98 hakikat bütünsellik itibari iledir cüz'i yönleri sonsuzdur. Tabi bu 98 cüzlerine ayrıldığı zaman parçalara o ferlere ayrıldığı zaman sonsuzdur. Evet. Ve insan nitekim diyoruz ya allah Teala'nın da bu işte 99 isim aslında Allah'ın yüzlerce binlerce belki sonsuz isimleri var. Ama bu, bu 99 isim hepsini toplamış oluyor içerisine. Ve insan büyük alemin özü olduğundan bu hakikatlerin hepsini toplamakla beraber Kendisinde büyük alemde olmayan bir şey daha vardır. Dikkatinizi çekiyorum. 49 tane büyük alemde var. 49 tane insanda var. Etti 98. Ama insanda büyük alemde olmayan bir şey daha var. 99 olacak şimdi. Büyük alemde olmayan bir şey daha vardır ki o da kendisinde yayılmış olan ilahi sırdır. İnsan alemde olmayan bir fazlalık var insanda. O ilahi sır. <gülüyor> Ve bu ilahi sırrın tesiriyle göklerde ve yerde olan şeylerin üzerinde tasarruf edici olmasıdır. Dedik ya insanı kamilin elinde adeta alemde ne varsa her şeyin ipi vardır. İstediğini oynatır, tasarruf eder. İşte o sırla, ilahi sırla. Büyük alemde olmayan bir şey var ki insanda. İnsanda derken insanı kâmildir. Ve bu ilahi sırrın tesiriyle göklerde ve yerde olan şeylerin üzerinde tasarruf edici olmasıdır. Nitekim Hak Teala buyurur ki, Casiye 13 Göklerde ve yerde olan şeyleri Hak Teala sizin emrinize amade kıldı. Ve insanda yayılmış olan ilahi sır ilahi emanettir ki o emaneti büyük alemin taayyünü kabule müsait olmadı. Büyük alem o emaneti kabul etmedi. Diyor ya ayette de emaneti sunduk şimdi söyleyecek. Nitekim ayeti kerimede muhakkak biz emaneti göklere yere ve dağlara arz ettik onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular ve insan onu yüklendi ahsab 72 İşte o emanet o sır ilahi sır İnsanın zahiri ve batini istidadı yani yapılmış ve yapılmamış istidadı bu emaneti kabile müsait olduğu için onu yüklendi çünkü allah Teala öyle yarattı öyle halketti o emaneti kabul etmeye müsaitti insan. Senaryo öyle. Senaryo öyle. <gülüyor> Bundan dolayı zuhur işinin hepsi 99 hakikat çerçevesinde sınırlandı. Evet şimdi 99 tamamlandı insandaki bu sırla birlikte. Ve bu hakikatleri sayan kimse cennete dahil oldu. Diyor ya Resulullah Efendimiz Allah'ın 99 ismi var. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer. Buradaki saymaktan kasıt aslında bunun manasını bilmektir. Tabii. Bunu zahiri olarak bazı kimseler alıyor. İşte o Esma-i 99'u okuduğun zaman cennete gireceğin anlamı çıkarıyor. Bu zahiri mana değil burada kastedilen batini mana. Yani bu isimlerin her birinin manasını bilmek. Onunla hemhal olmak. Mesela o. Cennete girmekten işaret bu. Devam edelim. Bilinsin ki <gülüyor> İlahi isimler bütünselliği itibariyle 99'dur. Büyük alem bunun 98'inin mazharıdır. Ve insanı kamil ise 99'unun mazharıdır. Bundan dolayı insanı kamil her bir ismin hükümleri altında örtünür ve kendisinde o ismin hükümleri ve eserleri zahir olursa o ismi saymış olur. Heh, saymak bu işte. Her bir ismin örtünüp ondan o ismin e, manası zahir olacak açığa çıkacak. O zaman o ismi saymış olur. Çünkü cennet setir yani örtme manasındadır. Cennetin e, kelime manası örtülü. Evet. Setir cennet örtülü, örtme anlamlarına da geliyor. Evet. Ve bu sayma fiili ve zevki yani bizzat hakikatinin yaşanmasıyla olan saymadır. İşte bu sayma Esma-i Hüsna'yı sayma fiili ve zevki hakikatini yaşayarak saymadır. Esma-i Hüsna'yı sözle sayan kimseler her ne kadar mükafata nail olsalar bile, bunun bir fazileti olsa bile, dünya hayatında bu hemen gerçekleşerek cennetine dahil olamazlar. Örneğin insanı kamil, muhyi isminin hükümlerinde örtündüğü zaman, yani o ismin tesiri açığa onda çıktığı zaman, ölüyü diriltir. Muhyi hayat veren demek. Eğer insan-ı kamil bu isimle örtünürse ne olur? Ölüyü diriltir. Nitekim Hazreti İsa'da olduğu gibi değil mi? Evet. Ölüyü diriltir ve mumit isminin hükümlerinde örtündüğü zamanda diriyi öldürür. Öldürmek istediğine de bir bakışla da öldürür. <gülüyor> ve aynı şekilde Halik isminde örtününce halk eder. Meydana getirir. Nitekim İsa Aleyhisselam'dan ve diğer nebilerin büyüklerinden ve kerem sahibi evliyadan nakledilmiştir ve koruyucu olan yüz her bir şey üzerinde tamamlayıcı oldu. Evet şimdi bu 99 şimdi 100'e geçti. Yüz 100 her bir şey üzerinde tamamlayıcı oldu. <gülüyor> evet İlmi Ve o koruyucu olan yüz haktır. Böyle olunca vücut ve varlık hususunun tamamı yüz mertebe. Vücut ve varlık hususunun tamamı mertebe olarak yüz mertebe, mertebede tamam oldu ve hakikata bali oldu yüzüncüyü tamamlayın tamamlayıcı olan ismi azamdır evet yüzüncüde ismi azamdır yani 99 ismin hepsini ihata etmiş ve hepsine istila edici olan bir isim vardır ki bir isim daha vardır ki ona ismi azam denilir ve o hakkın mutlak vücududur çünkü bütün hakikatlerin ve mertebelerin kayyumudur. Hepsini ayakta tutan odur işte ismi azam. Ve bu hakikatler ve mertebeler onunla kaimdir. ismi azam ile. Ve aynı şekilde cennet de yüz derecedir. Şimdi ne oldu isimleri yüze tamamladı ismi azam ile birlikte. Şimdi buradan geçti cennetin derecesi de yüz tanedir. Yüz derece vardır ikinci ciltte işlemiştik bunu birinci ikinci ciltte cennet yüz derecedir ve bu cennetlerin tamamlayıcısı olan yüzüncü cennet bakın isim, nasıl ki isimlerde ismi azam yüzüncüydü cennet yüzüncü cennette kesip cennetidir kesip Kesip neresiymiş peki kesip cennetidir ki o cennete nimetlenme yoktur kesipte ancak görüş vardır dedik ya kesip denilen yerde cuma günü cennet ehli toplanır Allahu Teala tecelli eder. İşte orada sadece görüş var. Başka nimetlerden nimetlenme yok. Orada görüş var. Orada bir sır var. Görüş vardır. Çünkü bir kimse bahsedilen bu hakikatlerden birine dahil olsa ve onun hükümlerinde örtünse cennet derecelerinden birisine dahil olmuş olur. Ve bu cennetlerin her birinde kulun bakışında kendi vücudu zahir ve hakkın mutlak vücudu batındır. Bakın diğer bütün cennetlerde, 99 cennette kulun mutlak vücudu zahir ve hakkın vücudu mutlak vücudu batındır. İçtedir. Bütün bu 99 cennette. Yani dedik ya ben, ben algısı bu dünya hayatında da ahirette de asla bizden ayrılacak bir şey değil. Nerede ayrılıyor? Kesipte ayrılıyor. Ben kalmıyor orada. Ama kesipte Kesip dışındaki cennetlerde bile ben meselesi var. Ben var. Çünkü orada nimetlenme de var ben. Onun için benlik hatta bu dünya hayatında da dedi ki tevhid gerçek manada tevhid. Tevhidi idrak ancak sırrımızda idrak edebiliriz. İşte bunun için yani ben, benlik mecburen var. Var ben var o var. Algısından asla kurtulamayız. Tevhidi idrak ederiz ama bunu sırrımızda idrak edebiliriz. Zahirimizde şeriatın hükümleri bizi bağlayıcı. Zahirde ne oluyor? Şeriatın hükümleri bağlayıcı olduğu için kul var bir de Rabbi var. Kul hiçbir zaman Rab olmaz. Rab hiçbir zaman kul olmaz. Bu düsturu daim edinmemiz lazım. Dolayısıyla ibadetten asla kul düşmez. Düşemez. Kulağımıza küpe. Kulağımıza küpe kalacak kul. Kul hiçbir zaman şeriatın hükümünden düşemez. E ben hakikati idrak ettim. Bildim. Oldum. Ben daim namazdayım. Ben artık Kulun hakikatine idrak, e, vardım, vasıl oldum. Ben onunla birlikteyim artık. E, birliği anladım, tevhidi anladım. Dolayısıyla benim namaz kılmam düştü. Benden nama, namaz kılmak abamın işidir gibi kelimeler kullanmak cehaletin en büyüğüdür. Yani böyle bir şey yok. Resulullah Efendimiz de hükümlerine ölünceye kadar tabi olmuş. Onun izinden giden tüm sahabe, tüm ehlullah, şeriatın hükümlerine ölünceye kadar tabi olmuş. Ayakları şişmiş. Onun için günümüzde bazı kesimlerin kalkıp da işte e, biz daim namazdayız, biz daim abdestliyiz gibi sözler söyleyerek namazın hükmünü kaldırıp biz hakikati yaşıyoruz. Allah'a idrak ettik tevhiddeyiz biz demeleri bunlara asla ve katta itibar edilmez. Bunlar sapmışlar maalesef. Şeytan bunları saptırmış. Oynuyor. O oyun oynuyor şeytan bunlarla. Bunlar İlahi cihetten artık keşfimiz açıldı ilahi zevke erdik diye iddia ediyorlar ama onların hakikatteki zevkleri şeytani zevk i̇lahi, asla ilahi zevkleri yok onların bunu da böyle yeri gelmişken vurguladık her daim sohbetlerimizde vurguluyoruz bu sohbetleri dinleyenler uyanık olsunlar böyle kesimlere itibar etmesinler daim namazdayım diyen, daim abdestliyim diyen insanlar varsa ne olursa olsun adına şeytensin mürşittenisin asla ve kata itibar edilmez onlara onlar şarlatandır bunları da dinleyenler böylece bilsinler çünkü bir kimse bahsedilen bu hakikatlerden birine dahil olsa ve onun hükümlerinde örtünse cennet derecelerinden birine dahil olmuş olur ve bu cennetlerin her birinde kulun bakışında kendi vücudu zahir ve hakkın mutlak vücudu batındır bundan dolayı onun bakışında kendi vücuduna bağlanan lezzet ve nimetlenme de mevcuttur yalnız yüzüncü cennet olan kesip cennetinde kulun bakışında izafi vücudu mahvolduğu ve hakkın vücudunda helak olduğu için ve bundan dolayı onun vücudu batın ve hakkın mutlak vücudu zahir olduğu için onda görüş vardır. İşte o tecelli kesipteki tecelli. Ve burada kul için nimetlenme ve lezzet yoktur. Belki gören, görülenin aynıdır. İşte o zevk var orada. Gören, görülenin aynıdır. Ve bu cennette ikilik itibarı yoktur. İşte ikiliğin kalktığı yer burası. Ve cennette bir cennet vardır ki evet hadis-i şerif şimdi cennette bir cennet vardır ki onda köşkler ve huriler ve gılmanlar yoktur. Orada Rabbimiz gülümseyerek yani tecelliinin kemali ile tecelli eder. Hadisi şerifi bu cennete haberler. Ama yine tecelli. Tabii tecelli. Zat yine tecelli ediyor. Evet. Çünkü zatı görmemiz muhal böyle bir şey mümkün. Kemalatı. Tabii kemalatıyla tecelli var burada. Yoksa zatı görmek asla ve katar cennette de kesip dedemüknin. Orada tecelli var. Yani. O Yok zaten o, görmek için zatı. Zattan ayrı bir varlığımız olması lazım Böyle bir şey muhal yok böyle bir şey Tabii. Ancak Allah'ın vücudu var Başka gayrı yok ki O zaman zatı görmemiz mümkün değil Ancak onu onun bildirmesiyle Yani tecellisiyle bilebiliriz Bu şekilde Ve bir mümin ve mahluk için Bu cennete dahil olma Ancak bakış vaktindedir Ve bu bakış vaktinde Bakan ve bakılan tek bir şey olur Ve o Hazreti haktır ve bu acayip bir esrardır ki ey insan mevcutlar içinde değerini ve dereceni bilmen için seni bu esrar hakkında ikaz ettik. Şimdi cennet böyle yüz derece olduğu gibi ateş dahi onlara karşılık olarak yüz alt derecedir. Dolayısıyla cehennemde yüz derekesi var. Perdelenme alt derecesi bu alt derecelerin hepsini ihata etmiş olup onların tamamlayıcısıdır. Ve o perdelenme alt derecesi cennet derecelerinden reddedilme ve dönme vaktinde her iki tarafın müşahede yerlerine bakan mahalledir. Çünkü o reddedilen ve dönen kimse kendisinden düştüğü derecenin karşılığı olan alt dereceye düşer. Bilinsin ki dünya hayatında hemen gerçekleşen şeylere dönük kesip cenneti kulun hakkın vücudunda tam bir fena ile kendi kendisinden fenasıdır. Ve bu cennet derecelerinin tamamlayıcısıdır ve onların hepsini ihata etmiştir. Ve ateşten bunun karşılığı kulun nefsinin sıfatlarındaki gark olması ve hakkın vücudundan tam bir gaflette oluşudur. Ve bu hal ateş alt derecelerinin her birinde kulu sarmış olan perdelenme alt derecesi olduğu için bütün alt dereceleri tamamlayıcıdır. Şimdi kul cennet derecelerinden olan hakkın sıfatlarından bir sıfatta gark olmuş iken o halden dolup ve geri dönüp onun karşılığı olan nefsani sıfatlardan birine dönse cennet derecelerinden onun karşılığı olan ateş alt derecesine düşer. Örneğin halim ilahi isimlerden birisidir. Kul bu ismin hükümleri altında örtünüp bu ismin cennetine dahil iken halim yumuşak huylu iken nefsinden dolayı gazapla vasıflansa bu cennetin karşılığı olan ateş alt derecesine düşer. Hiddettense, gazaplansa. Bu sefer de bunun karşılığı olan ateş alt derecesine düşer. Çünkü onun bu nefsani gazabı hakkın vücudundan perdelenmesinin gereğindendir. Eğer bu perde kendisini sarmamış olsaydı vücutta hakkın gayrını görüp gazap etmeyecekti. Haktan gayrı yok ki diyecekti o zaman gazap etmeyecekti. Ama gazaplandı. Bu aşağıya düştü diyor. Ve güzel ahlakın her birine karşılık eden zemmedilmiş ahlakın her biri böylece ateş alt derecelerinin birer alt derecesidir. Böyle olunca alay-i esfeli esveli karşılık gelir. Evet. ala i illiğin yücelerinin o yücesi esfeli safilinin aşağılarının aşağısına karşılık gelmiş oluyor. <gülüyor> Nitekim hakta Teala tin dört. Biz insanı ahsani takvimde halk ettik buyurur ki insanın halk edilmesinden sonra bu insani suretteki güzellikten daha üstün bir mahluk sureti yoktur. Ve yine ti'in beşte sonra onu esfeli safiliğine reddettik, indirdik. Buyurur ki insanın halk edilmesinden sonra vücut mertebesinde insandan daha düşük bir mahluk yoktur. Vücut mertebesinde de insandan daha düşük mahluk yoktur. Bilinsin ki bütün ilahi isimlerin ve sıfatların toplandığı yer olan insani surete yönelik gerçekleşen hakiki vücudun mertebeler silsilesine göre insan bütün mevcutlardan aladır ve maden hepsinden düşüktür. Şimdi burada bir cihetten de şöyle görülebilir eh, ahseni takvim olması ruhu itibarıyla esveli safirin olması vücudi itibariyle. Bedeni, itibariyle bedeni itibariyle ve maden hepsinden düşüktür. Bu tertibe göre ilk olarak insanı kamil, ilk olarak insanı kamil. İkinci hayvan insan gelir. Bu tipne Arazi Hazretleri hayvan insan diyor. Yani insan-ı kamilin dışındakilere hayvan insan diyor. Yani o kemalatı bulamamış insana hayvan insan. Evet. <gülüyor> evet. Hayvan insan ve üçüncü genel, genel gelen genel hayvan üçüncü sırada hayvanlar. Dördüncüde bitki ve beşincide madendir sıralamada ve insani surete en yakın olan diğerlerinden aladır. Diğerlerinden yücedir insani surete en yakın olan. Ve insani kamil ile hayvan insan arasındaki fark suri mertebeler değil manevi mertebelerdir. İşte Tin suresi 4'te geçtiği gibi biz insanı ahsani takvimde halk ettik ayet-i kerimesinde bu mertebeye işaret buyrulur. Ve lakin asli tabiatından sapma ve teslimiyet ve boyun eğmenin olmayışı yönünden insani mertebe esferdir. Aşağıdır. Bu itibariyle ilk olarak maden, ikinci bitki ve üçüncü hayvan ve dördüncü hayvan insan gelir. Nitekim bunu daha önceki sohbetlerimizde belirttik. Yani hayvan insanlıktan gerçek manadaki insanı ı yolculuğumuzda ne dedik? Muhittin İbn Arabi Hazretleri anlattı. Önce hayvan olmamız lazım. Hayvanın ile Allah'ı idrak etmeyi öğreneceğiz. Geriye doğru gideceğiz bak. Hayvan insanlıktan hayvanlık mertebesini anlayacağız. O mertebeden idraki anlayacağız. Hayvanlığın mertebesindeki idrakten bitkilerin mertebesindeki idraka geçeceğiz. Onların idrakinden Allah'ı idrak edeceğiz. Bitkilerin idrakinden taşların, madenlerin mertebesindeki idraka geçeceğiz. O mertebeden Allah'ı idrak ettikten sonra insanın kamil mertebesine geçiliyor. Tabii. Ondan sonra insanın kamillik mertebesine geçiliyor. Dolayısıyla burada ne oluyor? işte Esfer-i Safin bu manada. Aşağıların en aşağısında oluyor insan. Çünkü maden zadı ve fırtratı ile Allah'tan başka tasarruf edici olmadığına şehadet eder. Bu hayvanlar, bitkiler ve madenlerin içerisinde de kamil olan madenlerdir. Allah'ı bilmeden. Çünkü hareket yok onlarda yeme içme, içme yok hareket yok bu manada onları daim Allah'ı zikir halindeler ne dedi zatı fıtratıyla Allah'tan başka tasarruf edici olmadığına şehadet eder madenler bundan dolayı keşfen ve hakikaten Rabbini arif ve tabiatı gereği ve kendiliğinden ona boyun eğici ve itaatkardır madenler bitkide ise büyüyüp gelişme ve benzerini üretmek gibi bir tür hareket ve tasarruf vardır bitkide bu hareket ve tasarruf sebebiyle mitki madenden aşağıdadır. Biraz daha gaflette bitki. Ama yine de Allah'ı bunlar biliyor. Esas gaflette olan insan. Şirk. Şirkeden insan oluyor. Bunlarda şirk yok. Bu şeylerde Bu saydıklarımızda. His sahibi olan hayvan ise bu ikisinden sonra gelir. Madenden ve bitkiden sonra gelir. Çünkü onda nefis ve hüküm ve vehim vardır. Ve nefsini hayvani kuvvetiyle idrak eder. Ve kendisinde benlik olup bu benlik ile haktan perdelidir hayvan moksan insan ondan sonra gelir işte hayvan insan dediği ta ondan sonra gelir. en son esferi sabirin çünkü Rabbini bilmez ve ona nefsini ve gayrıyı ortak koşar şirk eder ve görüşünde ve özellikle ilahi marifette hata eder ve aklı ve fikri ile kayıtlı kalır Aklının fikrin getirisine göre hareket eder kayıtlanır. İşte tin 5'te geçtiği gibi sonra onu esfel safiline reddettik, indirdik. ayet kelimesinde kerimesinde işte bu manaya işaret vardır. İnsanı kamil ise ala ve esfelin her ikisine de bakıcı olup onun vücudu berzah makamında Tabi yapmış oluyor. Tabii, aslında bu ayetleri güzelce tefsir etti tabi burada. Alaya nazaran sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz beni gören Hakk'ı görmüştür buyurur. Alaya atıf yaparak işte. O yüce mertebeye atıf yaparak ne diyor? Beni gören Hakk'ı görmüştür. Bu sözü ne zaman buyurdu? Miraç'tan indikten sonra. <gülüyor> ve onun varisleri olan Kerem sahibi Evliya'dan işte enel Hak ve cübbenin altında Allah'tan başkası yok gibi sözler sadır olmuştur. Bu alaya atıf yapmak için yaparak söylenmiş sözlerdir. Ve esfeli Nazaran Essele nazaran ise Kefef Kef 110'da geçtiği gibi ben sizin gibi bir beşerim buyurulmuştur. Yine Resulullah Efendimiz'in o şeye atıf yap atıf yaptığı zaman yani e, vücudi yönüne atıf yaparak söylediği sözde yine ayette geçtiği gibi ne dedi Resulullah Efendimiz? Ben sizin gibi bir beşerim dedi zahiri olarak. Zahir olarak. Yani ben de sizin gibi bir beşerim, ölümlüyüm demek istedi. Evet. Burada bu hafta sohbetimizi tamamlayalım inşallah. Sonu çok güzelmiş şey. ya. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar. Allahumme afi li ve li validayya ve lil mu'mineena vel mu'minati el ahyayi minkum vel amvat. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima ulif vel hatimi lima sebeq. Nasr'ul el bil hak ve el hadi ila sıratı kalmustakim ve ale alehi hakkı kadrı ve miktarı hı el azim Subhanellaziyarani Subhanellazim mekani yalemu mekani Subhanellaziyarani eselat ve selamu aleike ya Rasulullah eselat ve selamu aleike ya Habib Allah eselat ve selamu Aleyke ya Sıdd al evvelin ve Akhirin, aakhirin salavatullahi alayhin ve Aleyna ejmaein Subhanarabbike rabbil izzati amma yasfun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha